Bir oğlumuz olacak. Adını Muhammed Musab koyacağım. Şehrimdeki e, akrabalarım, arkadaşlarım bu isim ağır gelir diyorlar. Uygun mudur? Teşekkürler demişler. Ya kim ağır Son moda hocam bu. Yani kim bu tarz ağır isimleri ağır diyorlar. Ne ağır kardeşim. Kiloya mı tartıyorsunuz? Ya millet uyduruyor kardeşim. Böyle bir şey yok. Yani İslam tarihinde adı Muhammed olan binlerce Müslüman var. Günümüzde de var. ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de Muhammed isminin konulması yönünde tavs tavsiye var, hadis var. Peygamberimiz adı sadece Muhammed değil ki Ahmet Türkiye'de yüzlerce Ahmet var. Ne yüzlerce? Binlerce Ahmet var. İsmihu Ahmed diye Saf Suresi'nde geçiyor. Muhammed de peygamberimiz, adı. Mustafa da peygamberimizin adı. Benim oğlum var, Muhammed koydum adını, Muhammed Salih koydum. Ağır geldi mi önce? Niye ağır gelsin ya? Yani insan sevdiğinin adını koyar, yaşatma ister. Sevdiğinin de göstergesidir bence değil mi hocam? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mustafa adını, Ahmet adını, Muhammed adını çocuklarımıza vermeliyiz. Mehmetlerin hepsinin aslı Muhammed'dir. Onda da öyle evet. uygun görmüş değil mi? Yani e böyle sistematik bir şey var gibi Ali için de geçerli bu Osman için Ömer için Ebu Bekir için aynı şekilde işte ya ağır gelir biraz daha güzel bir koyalım işte falan uydurma diye bir şey. söylüyorlar onu kim söylüyorsa yalan söylüyor yanlış söylüyor